ben güzel tarif, hayırın tarifi yok. Hayır Allah rızası için olmadı mı, gösterici için olmadı mı? Ona hayır demezsin. Param çok, başkasına apartman yapıyorum, hibe ederim. <gülüyor> Hayırseverlikten kaçmak için bugün bir moda var biliyor musun oğlum sen o modayı? Milletler hayırseverlikten kalkıyorlar. Moda nasıl o moda? Şimdi söylersem hepimiz evet mi? Hayırseverlikten kaçmak için hayırsever, hayırsever görünmek adet oldu kalptan kalkıyor, buraya geliyor. Camiyi yaptıracağız. Yüzdesi vardı onun için. Bu hayırseverlik değil oğlum. Daha neler var. Efendim yeri yaptırıyoruz diye işte. <gülüyor> i̇şte geçen günü geldi birisi burada. söyledi dedi cemaate deyiz. Vallahi ben söyleyemem cemaat olma adetim değil Hayırsever görünmek için, hayırseverlikten kaçmak, kaçmak için hayırsever görünür. Bugün acet öyle. Hayırseverlik, dedim ya, para çantasına gizlenmiştir. Tabii ufak para çantası tarafına değil, büyük para çantası. Bir de sadaka, sadaka bugün hayırseverliğin bir hayaleti, bir karikatöre halindedir. Sadaköre beş kuruşa ben efendim sadaka verecek misin? Gideceksin oğlum gün eline verme parayı. Git bir ekmek hav yetmiş kuruşu aha çünkü öyle sadaka toplayanlar var ki gidiyor onu başka yerde. Efendim ben sadakayı vereyim de ne yaparsa yapsın. Evet ne yaparsa yapsın öyle bir akırdı var ama sen o, o parayı almaz için nereden geldiğini düşünmediğin için söylüyorsun. Ekmek alıyorsun, o ekmekam karışık mı değil mi, temiz mi yapılmış onu düşündüğümüz düşünmediği için kazakanın gidecek yerinde de düşündüm. Hayırsever olmak için aziz kendisinin hiçbir varlık olmadığını anlamak lazım. Hayırseverlik Allah rızası için yapılmalıdır. Hayırseverlik nedir o halde? tarihi düşür. Gemin anlattığım hikaye hayır severdiği güzel tarifidir. Allah rızası için yapılmayan yardım ancak olsa olsa gömertilik olur, insanserlik olur, toplum severlik olabilir. Bunlar da güzel şeylerdir. Takdir edilir. Ne çıkacak bunlar? Hani bir yerinde insanın katı bir şey olur, ağrı. Oğlum evet. lapa koy, oğlum ilk gölmeleri <gülüyor> koy, sıcak koy. Bir günde başlar yumuşama, aşağıdan cerahat çıkar yukarı. Bir günde gelir tam neşterli kolu fır vurdu mu kilolarda cerahat çıkar. Şimdi ben bunları anlattıktan sonra bir neşter vuracağım. İçinizde ne onlar boşuna Hepimiz bir sanırsanız. Ama nedir o? Anlayamazsın, kafana sokamazsın. Dinle beni. Daha ki o yara olmadı. Dur. Dinle. Allah'ın Allah'ın nurunun düşkün ve kimsesizlere hak etmesidir. Aynı senden haksız. Siyahı her yerden etmez bilirsiniz. Aynaya vurup aksetmek Hayır Hayırsever olmak için gurur duymayacak. İftihar vesilesi yapmayacak yardımı. Ağzına bile almayacak. Veren görünmeyecek. alan ise vereni bilir. Füzeyi biliyorsunuz. Cık cık gidiyor. Buradan gidiyor Avrupa'da bir memleketi. İçinde adam olmadan mahvudur. Füze devrinde olmamıza rağmen hayırseverlik el arabası devrindedir. El arabası devrindedir. Hayırseverlik füze devrindeyiz. Füze rağmen el arabası devrindedir. İnsanseverlik için polis Kullanılmaz oğlum. Cehenneme girersin. O da kullanılmaz. Hayırsever olursan cennete girersin. O da kullanılmaz. Bizdün Hasan İrbas Cehennemden korkup ağlıyormuş. Hazreti Adviye demiş. Ne oluyor sana ya demiş. Cehennemden kullan cehennemde o evet. demiş. Sen demiş gel. Ben demiş, Ya Rabbi demiş, Hazreti Azmiyye. Ya Rabbi demiş, ben sana ibadet yapıyorsam cennete girmek için bana cennete haram ettin. Eğer senden korkup, cehennemden korkup sana ibadet yapıyorsam, cehenneme sok beni demiş. Ben senin rızanı kazanmak için uğraşıyorum. Ama gönlü anneme girmiyorum, cennete kuyruyorlar, yemekler, baklavalar, bilavlar. Yok yok. Mahada <gülüyor> şimdi çıkıyor iddiniz, dönemimiz böyleyiz. Cennete gireceğiz, çok iyi, rahat. Girelim, yarın toprağa girdiği zaman anlarsın. Bir insan Allah huzuruna çıkıp hesap verirken demin anlattım size. Ellerime bak, kolum doğru söyledi. fakat ben şefkat sevgi girmamın akbüy ellerim bomba olduğunu görüyorum konudan. Yardım acımaklı olmaz Allah. Acıma acıdım. Oy oy acı Sevgi hürmet de hürmetli Acımak başka o. merhamet, sevgi bunlar bambaşka işte. Acımak insanlık hepimiz Merhamet, sevgi ilahi bir Rahmet el alemin. Kut muharebesinde sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dişleri kılınmış. Sahabeler şehit edilmiş. Kan revan her tarafı gidiyorlar. O kaldırmış mübarek ellerini. Ya Rabbi sen bu müşrikleri affet Bunlar ne yaptığını bilmiyor. Ah merhamet budur o. Onun için merhamet on dörtte bir peygamberliktir. hadisi i Peygamberi. Sallallahu aleyhi ve sellem bir dün Kabe'ye giderken biz görmüş, köpek leş, pis kokuyor. Ben hep işten içinde. Hazreti Ebu Vekil önüne çıkmış. Ya Resulallah, bu taraftan teşrif buyurun. Fena koku var. O mübarek öyle şefkat feneri ki duymuyor kokuyu. Yanaşmış yanına. Böyle ağzı azından dişlerini göstermiş köpeğin. Ne Ömer bak, ne kadar güzel dişleri var. Orada bile Allah'ın büyüklüğünü, kudretini gösteriyor. Ve mübarek. İki alemi gören gözlerini bir tarafa çevirmiş söyle Biz görmeyiz onları. Bizde de görürüz o. Bizde görürüz. Nasıl görürüz? Sıp kendini içindeki Resulullah'ın dur Resulullah haydi. Burada bile bilemez. başını seyreden kaldırmayan, kedisini susuzluktan öldüren bir salihah kadının namazabını görüyorum demiş. Resulullah Mübarek sözlerini başka tarafa çevirmiş. İnşallah o gözleri görmek ellerimden öpet nasip eyler bize Allah'a ve çamursuzluktan çamur yalayan bir köpeğe elinle su içiren bir fâişeyi Cennet-i Alâ da görüyorum. Buyurun beyin. Ondan sonra dönmüş merhamet on bir peygamber. Bu yüzden Er-Rahmanullah Allah şimdi Rahim esması tecelli ederse o Allah'ın Kancası takılmış turunum. Korkmaz. Kanca takıldı. takıldı mı Kendi merhamet ve gelgi ekmaları Bu işte donmadan, buhar olmadan akmak lazım. Ne yıl var seferinde? Hava yağdaları vardır. Bahri Mühit'te, büyük Bahri Mühit'te, işitmişsinizdir, on olurlar, on olurlar. Bu hava yağdalarında kalava denilen bir küçük ada vardı. Ben bilirim bu adaya gittim. Burada cüzdanlılar yaşadı. Hükran Cüzdan bugün geçici bir hastalık değildir. Sütma gibi tedavi edilen bir hastalık. bu cüzzamlılara hiç yardım etmemiş. Ancak din adamları yardım etti. Din Peygamberler, bir din adamı gidiyor misyoner, Sveyler, Siler, Afrika'da elli yene kalıyor. Bu kavva da denilen, oralar çok çiçeklik bir Zaten adaya çıktım mı bu çiçek sakallar. Adaya giriyorsunuz. Büyük bir leprezöri lep var. Leprezöri düzem zaman değil. Önünde büyük bir güzel mezar yapılmış. Çiçekler içinde. İçi üstünde 1868 yaşıyor. Per Damien. Hala gözümün önünde. Papay Damien'in. Kapat kılığına girip, gir, girmiş çok var vardır oğlum. Felendi İslam değil, felendi bilmem ne değil. Yo yo yo yo yo yo. Allah sorar insanın nasıl kul olduğunu. O bize ait kelime değildir. Ve insanın nasıl olacağını Cenab-ı Allah yarın ahirette sorar. Bizim kimseye bu da on yücün üzgülüğün en sakin bir hayd. Mevzaların peşinden ağzımızı susun, küfür müfür etmiş. Zaten a, mezarına bilmem ne, anana, bunlar, bunlar iş lafsıyız, bunlar kefade insanlar. Bir misyoner var mı? Her gün, bak yüz seneye yakın zaman geçmiş, her gün çoluğu çocuğu o Benin önünden geçer, çiçek bırakırlar ve dua ederler kendi dillerince. Onlar da Allah'a inanırlar. Fakat bu papaz Damye'nin cesedi orada değil diyor. Cesedi öldükten sonra Belçikalıdır kendisi. Belçika'ya gönderilmiş. Belçika'ya vapor yanaştığı zaman kral cenazesine karşı çıkmıştı. Bu zatın. Bugün kalavadaki mezarı bomboştur ama cesesi Belçika'da fakat o nesil hala her gün mezarını ziyaret ediyor, dua ediyor, çiçek atıyor, ruhu hayırseverliği bulunduğu yerde kalmıştı. 45 sene ömrünü oraya Hayırseverlik işte. Onun için Allah'ın ihsan kelimesi. Deminki ayette. Din, din, düşünme doğru. İhsan Allah'ın hayırseverlik yolunda koşan herkese ihsan olur. Belki bir dinsiz bir adam hayırsever olur. Allah onu imanı, imanla müşerrek kılar. İhsan başka bir şey Ama sen hayır sever olursan o zaman bambaşka O zaman bambaşka Şimdi lapayı kaldırdık oğlum. Lapayı kaldırdık. Farktık ki kızarmış, yumuşak. Aa bunu açacağız. Ya acısı donduracağım korkma. Bazısı da kaçar. Ben yaptırmayacağım. Ey, bir kıyamettir bizde artık. o etme kangren yok yok yok. Eğer kangren olup tehlikeli var ise, o parça da bağırmasa da bir tokat çekip bayırtıp yapıyoruz. Bu da. Açtık.